Alâ abdike ve rasulike muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'di. Bugün 2 Mart 2010 Salı. El-Kavâidul Muslâ fi sifatillâhi ve esmâil husnâ. El-Kavâidul Muslâ şerhi derslerimizin 5. Beş, dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'de. En son kitapta Şeyh Hüseyin Rahimullah 4. kaidede kaldık. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri hakkındaki dördüncü kaidemiz. İbn Useymin rahimeullah buyuruyor ki el kaidatu rabi'a ah. 4. kayde. Delalatu esmaillah taala ala, ala zatihi ve sıfatıhi تكون bil mutabakati ve tadammun. Delalatu delalatu esmaillah taala ala zatihi ve sıfatıhi تكون bil mutabakati ve bitadammun ve bil iltizam. Allah subhanahu ve taala'nın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 Bu kayde nerelerde kullanılır? tamam? Bu kayde ile hangi işkaller çözülür? Hangi işgallerin içinden çıkılır? Bunları da zaman zaman ne yapıyoruz? Çoğunlukla veriyoruz. Şimdi bugünkü kayde Şeyh Hüseyin'in de dedik ki birazdan cümlesi gelecek. Hakikaten çok önemli kaydelerden bir tanesi. Ve bu kitabın en önemli kaydelerinden birisi veya hatta belki de en önemlisi bile diyebiliriz. Şimdi bismillah. Nedir bu?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 Bizim saydığımız oda, mutfak vesaire, banyo, e, çatı, pencere vesaire bunların hepsi ev lafzının içine dahildir. Çünkü ev lafzı delalet mutabaka olarak bütün cüclerini içermiştir. Tabii e, şu yanlış anlaşılmasın. Biz mesela e, şey demiyoruz yani penceresiz ev olmaz, kapısız ev olmaz. Adam yapar kapı koymaz. Ona ev denir mi denir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 Bulut vardır demen manasına zorunlu olarak geliyor mu? İşte, i̇şte bu neden? Çünkü yağmur anca buluttan gelir. İşte zorunlu olarak lafsın, zorunlu olarak içerdiği mananın dışında ki o bulut şöyle diyelim. İçerdiği mananın dışında bir şeye delalet etme olayına biz ne diyoruz? Delaletül iltizam. Lafız yağmur. Lafız yağıyor. Bu bir lafız. Lafız buna de, buraya delalet ediyor yağmurlara.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 İşte bu kaydenin, bu kaydenin, bu kaydelerin, bu delaletlerin hepsini bizim selef halimlerimiz koymuştur. Ve bunları Kur'an sünnetten istinbat etmişlerdir. Ve bunda ehli sünnet olsun olmasın önemli değil. Bütün insanların, bütün akıl ehlinin icma ettiği bir mevzudur. Tamam mı? Bunu zaten hiç kimse inkar edemez. Çünkü bu tabir sahihse fıtrî bir şey. Sen ortaya koyduğun zaman bir lafız, o bir lafız ya cüzüne delalet eder...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 ve huvel latiful Tamam? Yine mesela Allah Subhanahu ve Teala başka ayette Allahu'l-lezî halaka seba'a semâvâtin. Allah Yedi gökleri ve minel ard mislehun ve Yerden de onlar gibisini yaratmıştır. Dikkat et devamına. Yetenazzalu'l-emru beynehun. Emir bunların arasında. Yani bu semalar yer arasında iner durur. In, i̇ner durur. Sonra ne diyor Allah Subhanahu Bak. Teala? Bak, getiriyor. Diyor ki: "Lita'lemu" أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه Allah 7 gök 7 kat gök göğü yerden de onlar gibisini yaratmıştır ve onun emri bunlar arasında buyruğu ne yapar bunlar arasında iner durur neden li ta'lemu en Allahu ala şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlayasınız diye Şimdi eğer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 Her şeye kadir olduğunu belirtme, belirtmeyi gösterir. Her şeye kadir olduğunun göstergesidir, alametidir bu. Bak yine delaletü iltizamı kullandı Allah teala. Bu çoktur. Mesela İbrahim aleyhisselamın sözü. İz qâli İbrahimu li ebihi lime mâ la tesme'u ve la yubisiru ve la yugni anke şey'e. Ey babacığım işitmeyen, görmeyen,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 Tamam Bu da maruz zaten bedehi bir şey. Şimdi e, İbn-i Huseymi'ne dönelim. Bakalım burada ne söylüyor. Şimdi biz bu başlığı Şeyh Huseymi'nin verdiği başlığı <gülüyor> ne, ne yaptık? Sadece bir şerh ettik. Şimdi o başlı kendi anlatacak. tamam. Biz de yine inşallah e, şah düşeceğiz altına. Şimdi Rahim Allah buyurdu ki El-Kaidetur-Rabi'ah 4. kaide Delaletü esmâillâhi teâlâ alâ zâtihi Allah'a subhanehu ve teâlâ'nın isimlerinin zatına delalet etmesi ve ve sıfatlarına delalet etmesi tekunu bil mutabakatı Mutabakat yoluyla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 O kaideyle e, ortaya koyduğun bazı şeyler vardır. O ortaya koyduğun bazı şeyler Çinlere reddiyedir. Vesaire. Tamam. E, bunları anlıyorduk. Şimdi Useymin tabir sahi ise buna bir giriş yapıyor. Şimdi Useymin dedikten sonra Allah'ın isimleri zatına ve sıfatına mutabakat, tadamun ve iltizam yoluyla delalet eder. Buna örnek diyor ki Bunun misali şudur. Mesela bir örnek verelim. Ne? Artık şimdi konumuza girdik sayılır bu mutabakat iltizamı anladıktan sonra. Misalu zalik bunun misali mesela El Halik. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerinden olan ne? El Halik. يدل zatillah. Şimdi El Halik dediğimizde biz yaratan demek, değil mi? El Halik Allah'ın ismi. Ney bu? Yaratan. Neye delalet eder? يدل ala zatillah. Allah subhanahu ve taala'nın zatına delalet eder. Tamam? Zatına delalet eder.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 sıfatına, yaratma sıfatına delalet etmesine ne deriz? Yine tadamını deriz. Şimdi bunu kısaca hemen yazalım. Anlayalım diye. Şimdi e, ne dedik biz? E, mesela El-Khalık. El-Khalib değil mi? Yaratan. Şimdi bu bir isim. Bu bir lafız. Bu isim hem Allah Subhanahu ve teala'nın zatına delalet ediyor. Yani yaratan dediğimi bir varlık var. Bir zat var. Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın kendisi. Buna delalet ediyor mu bu yaratan lafzı? Ediyor. Aynı anda yaratan lafzı ee, sıfata, yaratma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 Ama bir, bir zat bir şey yaratıyorsa ilmi olmak zorunda değil mi? E, yarattığı şeyi bilecek. Peki kudreti olmak zorunda değil mi? Değil mi? Yaratmaya kudreti olacak ki onu yaratmış. O zaman mutezileye sadece bu isimle sadece bu isimle istilal ederek üç tane sıfat çıkarabiliriz. Bir, mutabakat olarak yaratma sıfatına delalet eder Halık. İltizam olarak da ilim ve kudret sıfatına delalet eder.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 Halik ismi Allah subhanehu ve teala'nın zatına delalet eder. Ve ala sifatil halki bil mutabaka. Pardon e, cümleyi kırık okudum. Yedullu ala zâtillah ve ala sifatil halki bil mutabaka. Allah'ın zatına ve halk sıfatına mutabakat olarak delalet eder. Ve yedullu ala zâti vahdaha ve ala sifatil halki vahdaha bit tadammun. Tek başına e, zata veya tek başına sıfatına delalet etmesini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 Ama biz e, şu anda mutezile ile hangi ortamda konuşuyoruz? Sıfat ortamında sadece. Ve delalet olarak, delaleti adamın olarak biz ona yaklaştık. Tek başına delalet etmesi noktasında, tamam mı? Şimdi dönelim e, Şeyh'in sözüne. Evet. Diyor ki Rahimullah, وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Vale Allahu, halke semavatı ve İşte bundan dolayı Allahü ve Teala yerin ve göğün yaratılışından bahsettiği zaman bahsedince ne buyuruyor? Kâle diyor ki Allahu lâzî Tabi burada İbn Hüseyin ayetin bir kısmını alıyor, biz başından alıyoruz. Allahu lâzî halaka seb'a semavatin ve min al ardi mithlehun yetenzel al Demin okuduğumuz ayet beynahun. O Allah yeri yedi kat yere şey e, Allah ki gökleri Yedi gökleri ve yerde de bunlar gibisini yaratmıştır. Yetenez zelul emru beynahun Buyruklar bundan arasında, bunlar arasında iner, durur. Sonra li Alemu bilmeniz için. Ne? Neyi? Neyi bilmemiz için? Ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilmih. Neyi bilmemiz içinmiş? İki şeyi.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 Sonra İbnü Seyyid'in devamında diyor ki, delale tul iltizam, delale iltizam vardır diyor bir de. Diyor ki, delale tul iltizam mufidetun cidden. Hani biz dedik ki en önemlilerinden birisi iltizam başta. Bak şimdi burada ona vurgu yapıyor İbnü Seyyid. Diyor ki, delale tul iltizam, delale iltizam olayı mufidetun cidden çok önemlidir. Yani hakikaten çok önemlidir. Litali bil ilmi, ilim talebesi için hakikaten çok önemli bir şeydir. İza tedebber al ve vaffakahu Allahu taala fehmen eğer Allah, bu ilim talebesi eğer manayı düşünürse ve Allah subhanahu ve taala da onun onun bu lazımı anlamasını eee fehmetmesinde Allah subhanahu ve taala onu muvaffak kılarsa fe innehu bi zalika yahsulu min eddelil el vahide böyle bir kişi yani iltizam olayını